Bu videoda otonom sinir sisteminden bahsedeceğim. Otonom sinir sistemi. Bu sistem sinir sistemimizin bir parçasıdır. Merkezi ve çevresel sinir sistemi gibi yapısal bir dağılış değil bu. Otonom sinir sisteminin içinde belirli işler yapan, çevresel sinir sisteminin eferent nöronları vardır. Bu nöronlar 3 farklı hücre çeşidini kontrol ediyor. İlki, Vücudumuzun her yerinde, her yapıda, mesela damarlarımızda bulunan düz kas hücreleri. Ayrıca kalp dokumuzu oluşturan kalp kasını kontrol eder. Bu kas dokusu çeşitleri hareket etmemizi sağlayan, her yerinden iskelete bağlı iskelet kasından farklıdır. Çünkü bunlar çevresel sinir sisteminin farklı eferent nöronları tarafından kontrol edilir. Bunlar otonom nöronlar değil, Alt motor nöronları tarafından kontrol edilir. Otonom nöronların kontrol ettiği son şey bez hücreleridir. Bazı bez hücreleri otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Otonom sinir sistemine otonom denmesinin sebebi, tüm bu şeyleri bilinç dahil olmadan yapabilmesidir. Yani bu şeyleri kontrol altında tutmak için bilincin devreye girmesine gerek yok. Yani otonomdur. Bilincimiz işin içine girmeden bunları kendi başına yapar. Otonom sinir sistemini iki büyük alt sisteme ayırıyoruz. Buraya iki büyük ok çizeyim. Bu kısma sempatik sinir sistemi diyoruz. Otonom sinir sisteminin ilk büyük kısmı bu. Sempatik sinir sistemi için kısaca SSS yazıyorum. Bunu sıkça sorulan sorularla karıştırmayın arkadaşlar. Lütfen burada sempatik sinir sistemi demek oluyor. Diğer kısmı ise Parasempatik sinir sistemi diyoruz. Parasempatik olduğu için de bunu kısaca PSS olarak yazıyorum. Bu giriş niteliğindeki videoda bahsedebileceğimiz otonom sinir sisteminin bu iki kısmı arasında çok sayıda büyük fark oldu. İlk büyük fark bu sistemlerin merkezi sinir sisteminde nerede başladığı. Sempatik sinir sistemi omuriliğin ortasından başlıyor. Buraya birkaç soma çizeyim, daha sonra bir tanesini çekiyorum. Merkezi sinir sisteminden gelen ilk nöron üzerinde kısa bir akson çizeceğim. Daha sonra bu nöron kendine yakın olan bir gangliyada da ikinci bir nöronla sinaps oluşturacak. Daha sonra ikinci nöron hedef hücreye ulaşabilmek için daha uzun bir akson gönderecek. Üzerinde sinaps oluşacağı hedef hücre anlamında olduğu için buraya büyük H yazıyorum. Bu hedef hücresi düz kas hücresi, kalp kası hücresi veya bez hücresi olacak. Şurada otonom sinir hücresinin tümü gösteriliyor. Şu kısımda sempatik sinir sistemindeki tüm bu ilk nöronların başlattığı omuriliğin orta bölümünü görüyorsunuz. Daha sonra omurgaya yakın bir gangliyada sinaps oluşturana kadar kısa bir akson var. Şurada bir dizi ganglia var, şurada da başka gangliyalar var. Hepsi omurgaya çok yakın. Bu ganglia dizisi genelde bir zincir halinde birbirine bağlanmıştır. Buna sempatik zincir diyoruz. Burada da aynı şeyin farklı bir şekilde gösterilmiş halini görüyorsunuz. Omurgaya yakın bir da sinaps oluşturan ilk aksonun çıktığı omuriliğin orta kısmı. Çok sayıda ganglia zincir halinde birbirine bağlanmış. Daha sonra ikinci nöron hedef hücrede sinaps oluşturmak için daha uzun bir akson gönderiyor. Hangi tür hücre olduğu önemli değil. Düz kas, kalp kası hücresi veya bez hücresi olabilir. Parasempatik sinir hücresinin ilk nöronları merkezi sinir sisteminde farklı bir yerde başlıyor. Ya şurada beyin kökünde veya şu altta omuriliğin dibinde başlıyor. Bu sistemin ilk nöronu ondan uzakta ikinci bir nöronla sinaps oluşturmak için uzun bir akson gönderiyor. Daha sonra bu ikinci nöron hedef hücrede sinaps oluşturmak için genelde kısa akson gönderiyor. Hedef hücre anlamında buraya yine büyük H yazıyorum. Buradaki görüntüde de parasempatik sinir sistemi nöronlarını ya yukarıda beyin kökünde ya da omuriliğin alt kısmında görüyorsunuz. Daha sonra ilk nöronun uzun aksonlarını görüyorsunuz. Bu akson ilk nöronun somasından uzakta bir yere doğru uzanıyor. Daha sonra ikinci nöronda hedef hücreye kadar uzanan daha kısa bir akson görüyoruz. Şurada aynı şeyi gösteren başka bir görüntü mevcut. İşte Şurada ya yukarıdaki beyin kökünden ya da omuriliğin alt kısmından gelen ilk akson var. Daha sonra bu ilk uzun aksonlar ilk nöron somasından uzaktaki bir gangliyada buluşuyorlar. İkinci nöron ise hedef hücrelere daha kısa bir akson gönderiyor. Otonom sinir sisteminin farklı bölgelerindeki yapıların benzer olan özellikleri şunlardır. Genelde İki bölgede de merkezi sinir sistemini hedef hücreye bağlayan iki nöron zinciri var. Bu bir. Fakat ilk nöronların nerede başladığı ve kısa ilk akson, uzun ikinci akson mu yoksa uzun ilk akson, kısa ikinci akson mu olduğu durumu farklı. Otonom sinir sisteminin farklı kısımları arasındaki bu yapısal farklılıklardan daha da önemlisi işlevsel farklılıklardır. Bu nöronlar, vücutta çok sayıda, dokuda o kadar farklı şeyler yapıyor ki, genel olarak bundan bahsetmek biraz zor. Fakat en azından, otonom sinir sisteminin farklı bölgelerinin sebep olduğu farklılıkları anlamamıza yarayan bazı ifadeler var. Sempatik sinir sistemi için ifademiz, savaş ya da kaç. Sempatik sinir sistemi aktif olduğunda, vücudun ya savaşacak ya da kaçacak hale gelmesini sağlayan birçok değişikliğe sebep olur. Böylelikle, Tehdit edici ve tehlikeli durumlarla başa çıkarız. Sempatik sinir sistemi için ifademizi kırmızıyla yazdım. Öte yandan parasempatik sinir sisteminin ifadesini sakin olan açık yeşille yazacağım. Çünkü buradaki ifademiz dinlen ve sindir. Bu sistem aktif olduğunda tehlikeli olmayan durumlarda vücutta homeostazı ve vücut dengesini sağlamak için birçok değişikliğe sebep olur. Şimdi tam olarak anlamak için bu farklı tepkilerin gerçekleştiği birkaç doku örneğine bakalım. İlk olarak mide bağırsak sistemine bakalım. Hem sempatik hem parasempatik sinir sistemi mide bağırsak sisteminin birçok faaliyetinde önemli rol oynar. Bir tanesi bağırsaklara kan akışı sağlanması. Çünkü bağırsaklara ulaşan kan miktarı bağırsakların ne kadar sindirim yaptığı konusunda büyük rol oynuyor. Bağırsaklara kan akışı sağlanması aynı zamanda vücudun diğer kısımları için ne kadar miktarda kanın kullanılabilir olduğu konusunda da büyük rol oynuyor. Dolayısıyla herhangi bir savaş ya da kaç durumunda sempatik sinir sistemi aktif olduğunda bağırsaklara kan akışı azalır ve kan bağırsaklardan genelde iskelet kasına akacak şekilde yön değiştirir. Dolayısıyla hareket ederek tehlikeli durumlarla başa çıkmamızı sağlayan Vücudumuzun her yerinde bulunan kaslara kan akışı sağlanır çünkü kan bağırsaklardan bu kaslara doğru hareket eder. Tehlikeli bir durumda besin sindirmek iyi bir fikir olmadığı için kan hareket eder ve dolayısıyla bağırsaklara kan akışı azalır ve kan iskelet kasına doğru akmaya başlar. Fakat tehlikeli olmayan bir durumda zaman dinlenme ve sindirme zamanıdır. Bu durumda Parasempatik sinir sistemi aktif hale gelir ve bağırsaklara kan akışı artar. Böylelikle kan iskelet kasından uzaklaşır çünkü savaş ve kaç durumunda değilizdir, dinlenip sindirmek isteriz. Dolayısıyla besin sindirme özelliğinin artması için bağırsaklara tekrar kan akışı sağlanır. Hem sempatik hem parasempatik sinir sistemi kalbi sinir sistemine bağlar. Kalbin belirli bir zaman diliminde ne kadar kan pompaladığına bir bakalım. Kalbin kan pompalama miktarı Sempatik sinir sistemi aktif olduğunda kalbin kan pompalama miktarı artar. Kanı daha sert ve hızlı pompalar. İskelet kası gibi yerlere daha çok kan akışı sağlanması için daha çok kanı dışarı verir. Aynı zamanda kan akışını bağırsaklardan iskelet kasına doğru yönlendirir. Kalp daha fazla kan dışarı verir ki iskelet kası için daha çok kan kullanılabilir hale gelsin. Para-sempatik sinir sistemi aktif olduğunda kalbin kan pompalama miktarı düşer. Kalp daha yavaş ve az sıklıkta atmaya başlar. Yani daha az çalışır. Çünkü hareket etmesi için kaslara o kadar çok kan akışı gerekmez. Dolayısıyla dinlenme ve sindirme gibi taban seviyedeki faaliyetler için yeterli olacak kadar kan pompalanır. Daha fazlası pompalanmaz. Bu kan akışı örneklerinde, Düz kaslar işin içindedir çünkü düz kaslar damarlarımızın etrafındadır ve kanın nereye akacağını belirler. Aynı zamanda kalp kası da işe dahildir çünkü kalp kası kalbi oluşturur. Bezlere baktığımızda otonom sinir sisteminin kontrol ettiği birçok farklı bez görürüz. Bunlar farklı zamanlarda farklı şekilde aktive edilir. Sempatik sinir sistemi aktifken savaş veya kaç durumlarında aktif hale gelen bezlerden biri şurada derideki ter bezleridir. Ter bezleri soğumamıza yardımcı olan ter salgılamak için aktif hale gelir, soğuk kaldığımız için de daha hızlı ve uzağa hareket edebiliriz. Öte yandan parasempatik sinir sisteminin aktif hale getirdiği bazı bezler arasında ağzımızda tükrük üretmeye yarayan tükrük bezleri bulunur. Tükrük sindirim için çok gereklidir ve besin sindirmemize yarayan birçok faaliyetin parçasıdır. Ben bu cümleleri otonom sinir sisteminin vücudun farklı dokularına farklı durumlarda ne gibi etkileri olduğunu hatırlatmak için çok faydalı buluyorum. Çünkü tüm bu örneklerde gördüğümüz gibi sempatik sinir sisteminin aktif hale geldiğinde yaptığı çoğu şey vücudun tehlikeli durumlarla başa çıkmak için depolanmış enerjiyi harekete çevirme yeteneğini arttırıyor. Bağırsaklardan iskelet kasına kan akışını yönlendirmek, kalbin pompalatığı kan miktarını arttırmak, tehlikeli durumlarla başa çıkmak için hareket halindeyken soğuk kalmamızı sağlamak adına ter bezlerinin ter üretimini arttırmak gibi. Öte yandan, parasempatik sinir sisteminin yaptığı tüm bu şeyler enerjiyi koruyup depo etmeye çalıştığımız tehlikeli olmayan durumlar için geçerli. Sindirimi arttırmak için kanı iskelet kasından bağırsaklara yönlendirmek, enerji depolamak için kalbin kan pompalama miktarını azaltmak, sindirime yardımcı olması için tükürük bezlerinin tükürük üretimini arttırmak gibi. Fakat, otonom sinir sistemi daha başka birçok yapıyı etkiliyor ve bu giriş niteliğindeki videoda anlatamayacağım kadar çok özelliğe sahip. Örneğin, otonom nöronlar cinsel tepki esnasında göz bebeğinizin büyüklüğünün değişmesine ve diğer bezlerden yapılan salgılarda, e, farklılıklar oluşmasında önemli rol oynarlar. Bu sistem bu kadar çok farklı şey yapabildiği için her özelliği tek bir seansta değil de her organ sistemini ayrı ayrı işlerken işlemeyi daha doğru buluyorum. Çünkü işleyeceğiniz neredeyse tüm organ sistemlerinde otonom nöronlar işin içinde olacak ve o organ sisteminin işleyişini bir şekilde etkileyecek.